Burcu BİÇER'le Spor Gündemi Merhaba Burcu, günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydınlar, nasılsınız? Vallahi iyi olmaya gayret halindeyiz. Sen de öyle olsan ol, evet. olsan gerek. Evet güzel. Ne, ne konuşuyoruz? Fransa açık şey bisiklet. Evet. Fransa bisiklet turunu konuşacağız bu hafta. Çünkü az bir süre kaldı. Bize bizim tabii bir bayram süreci olacak. Bayram, bayramın galiba üçüncü günü Fransa bisiklet turu başlamış olacak. O yüzden bu haftadan bir Giriş yapalım istedim. Çünkü konuşmayı en sevdiğim şey bisiklet. Radyoda da hep bekliyordum. Fransa bisiklet turu gelse ya da bisiklet sezonu gelse de konuşalım diye. Ama bu sene biraz 2023 Türkiye içinde çok şey geçmediği için fırsat bulamamıştık. Bahar krislerinden vesaire bahsetmeye de. Fransa bisiklet turuyla bisiklet konuşmaya başlayabiliriz. İyi bir giriş olacak bence. istiyorsanız Evet. E, bu senenin, bu senenin değil, senenin bisiklet sezonunun ikinci büyük turu Fransa bisiklet turu, 1 Temmuz'da başlayacak ve e, Kuzey İspanya, Bilboadan başlayacak. E, 110. edisyonu koşulacak bu sene, 110 senedir e, koşuluyor bu tur ve Bilboa şehrinden başlayıp 3 haftalık bir tur izleyeceğiz, Almanya. Yani şöyle güzel anlatayım istiyorsanız Almanya'dan bir güzergah izlenecek İspanya'dan başlayıp preneler zaten Fransa bisiklet turunun en heyecanlı beklenen bölgeleri buralar işte Alpler gibi bölgelerden geçip e, üçüncü etaptan itibaren Fransa'ya giriş yapacak e, ilk etaptan itibaren galiba 2023 bisiklet Fransa bisiklet turu için Baya e, Kanter göz yeşilerler. derler. E, bir sezon izleyeceğiz 2023 yılında. 23 Temmuz'da da Paris'te sona erecek geleneksel olarak Paris'te eee Paris etabında sonlanıyor zaten Fransız bisiklet turu. Ondan sonra da kadınlar Fransa bisiklet turu başlayacak. Erkeklerinki bittiğinde. Ona e, yaklaştığımız zaman yer veririz diye düşündüm açıkçası. Çünkü zaten turlara çok yakın zamanlarda yok. Yakın haftalarda açıklamalar yapılıyor. E, takımlar şekilleniyor vesaire. E, şimdi Fransa bisiklet ile ilgili şöyle de bir detay var. E, geçtiğimiz haftalarda bir belgesel yayınlandı. Bundan da bahsetmek gerekiyor bir 2022 anarız 2022'den bahsedip 2023'te 2023'te de neler göreceğimize dair tahminlerden bahsedeceğim e, Netflix'te e, bisiklet yani daha doğrusu Fransa bisiklet turunun 2022 sezonunu e, konu alan e, Tour de France an ay okuyamadım A Shedon Kır zincirleri, zincirleri kırmak e, belgeseli m, yayınlandı. E, bütün bölümleri izleyemedim açıkçası ama 2022 sezonunu çok yakından takip ettiğim için az çok e, nelerden bahsedeceğini e, tahmin edebiliyorum. Ve aslında burada biraz da değinmek istediğim şey e, bu belgesellerin çoğalması. Çünkü Formula 1'de de e, böyle bir süreç izlendi. Deravit bir diye bir belgesel yayınlandı ve burada aynı şekilde teniste de oldu Breakpoint belgeseli yayınlandı. Diğer sporlarda da e, bu belgesel işine Netflix özelinde söylediğim diğer platformlarda da mevcut zaten. Spor belgeseliyle izleyici e, takipçi kazanmak e, gibi bir e, furya diyebilir miyiz? De diyebiliriz. Çünkü. Evet. Evet. E, İzleyici kazanmaya yönelik bir e, strateji izlenmeye başladı. Aslında başla başınca ayrı bir konu bu. E, spor belgeselciliği aslında neden yapılıyordu? Netflix'le beraber ya da başka platformlarla beraber nasıl bir yere evrildi gibi. E, bunu biraz konuşabiliriz. Formül 1 ile gelen aslında bir yükseliş oldu. Daha önce de bir sürü spor belgeseli izliyorduk, e, biyografiler izliyorduk. Bu formül bir yani şey formüle 1 de Drive Server'dan sonra büyük bir ilgi topladı formüle ee, bir zaten bu serinin yapımcıları film şirketi bu spor belgeselciliğini tamamen üstlendi gibi Fransa bisiklet turuna da benzer bir proje yapmak konusunda harekete geçti geçen sene ve bütün turu takip ettiler ee, 2022 sezonunu tamamen yani öne çıkan konularını bu belgeselde de Fransız bisiklet turunun öne çıkan e, şeylerini izliyoruz 8 bölümlük bir belgesel ve bu il, ilgi çekmek tam olarak sporda neye tekabül ediyor bir taraftar yaratmak değil de o spor konusunda e, bilgili olmayı ya da e, az çok bir şey bilmeyi vaat ediyor e tabii Formula bir özelinde söylemek gerekirse e, bayağı bir taktiyen yani, izleyici kazandığını açıklamıştı Formula bir siyosu David Tovay'dan sonra e, bisiklette bu şekilde olacak mı göreceğiz çünkü daha bir hafta oldu yayınlananı Türkiye'de zaten çok e, küçük ama nitelikli bir bisiklet izler kitle var. Bu sekiz bölümlük e, belgesel bir işe yarayacak mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü bisiklet bir yandan da e, takip etme, yani her gün ardarda arda etaplar oluyor. Takip etmek için ciddi bir mesaiye ve e, gündelik hayatınızda da birazcık e, müsait olmanız gerekiyor. Çünkü etaplar dört beş saat sürüyor, altı saat sürüyor, tüm gün e, he. Profesyonel işiniz değilse zorlu olabiliyor bu e, bisiklet takip etmek, bir etabı takip etmek. O yüzden en azından işin eğlencesini, biraz daha arka planını göstermek için bu belgesellerin, bu yapımların e, tabii ne kadar soyut ve yani şeffaf bir şekilde arka planlar yansıtılıyor orası tartışma konusu ama en azından insanların biraz daha... Im, tam olarak bu neymiş ya diyebileceği yapımlar oluyor bunlar. 2022 Fransa bisiklet turu da aslında çok rekabet dolu geçmişti. Neler olmuştu onlardan bahsedelim istiyorsanız. İki figür öne çıkıyor burada. İşte Jumbo Visma takımından Jonas Vingegaard Danimarkalı bisikletçi geçen yılki e, pardon 2021'de ikinci olmuştu. 2022'de ise genel klasman şampiyonu oldu. Ve diğer bir figürde 2022'nin şampiyonu Pogacar ile bize zaten pardon 2021'in şampiyonu Pogacar ile 2022'de bize muazzam bir rekabet izlettiler. Biraz karışık oldu. E, ama şimdi detaylarla e, daha bir şey hale getireceğim e, karışık o ben hale getireceğim şöyle bu, ki bu iki... birinci pardon araya girip bir şey soracağım <gülüyor> e, bu birincilik ya da şampiyonluk e, her etapın kendi süresi içinde e, evet. zamanlamaya da bağlı olarak ölçülüyor evet. değil mi evet evet evet evet en kısa Toplam, zamanda en kısa zamanda Hı -hı. toplamında da bitirenler şampiyon olur evet evet evet aynı aynı şekilde e, geçen sene Wingo'yu bitirmişti. Ondan önceki sene de Pogacar bitirmişti. Ee, bu sene ikisinin rekabeti gerçekten heyecanla bekleniyor. Hatta geçen sene neredeyse, neredeyse demek doğru olmaz. Spor tarihine çok önemli bir an bıraktı Kaçıncıydı? Et 17. etapta e, Pogacar e, ikisi baş başa gidiyordu ve e, Pogacar düştü. Wingago da onu bekledi. Basıp gitmedi. Genelde bisiklet zaten böyle yani doğası itibariyle böyle bir şey olduğu için hani orada Wingego'nun gitmesi çok bir abeste durmazdı ama bisiklette rekabet bazen böyle. Evet. Bütün <gülüyor> sporlarda da görülebilir. Evet bu çok önemli. Ben de hatırladım şimdi sen söyleyene. Evet. Önemli bir fair play dedikleri işte. Evet, el ele tutuşmuşlardı ve beraber devam etmişlerdi. Bir de böyle yokuş, hafif bir, eğimli e, bir bölgeydi, yerde orası. Gerçekten uzun sürede bisiklette bu kadar konuşulmuş bir sahne ben hatırlamıyorum. Ve e, bu iki figürde spor dünyasında hani bildiğimiz figürler var ya, işte Serena şey, Venüs rekabeti, Messi Ronaldo rekabeti, ne bileyim Federer Nadal, Rekabeti. Bu ikililer oluşuyor hep farklı e, branşlarda. Bisiklette de böyle Pogacar ve e, Vingago rekabeti bir ikililik oluşmaya başladı geçen seneden itibaren. O yüzden bu senede bayağı heyecanlı bir e, rekabet izleyeceğiz. Peki e, yani 2022'de daha yani şey belgeselden çok fazla bahsetmeyeyim. Belki izlemek yani izleyecekler... E, dinleyiciler izleyecektir. E, spoilera girmesin ama 2022 zaten yakından takip etmiş insanların az çok bilebileceği şeylerdir. E, bunun dışında Pogacar'ın 2023'te nasıl bir rekabet izleyeceğimize bakabiliriz ama ondan önce 2022'de e, Bingego genel klasmanı bitirdi ve e, sarı mayo genel, genel klasmanı şampiyonlarına sarı mayo veriliyor ve Panteli Mayayı da kazanmıştı. Yeşil mayo'yu yine Bingego'nun takım arkadaşı Jumbo Visma'dan fanart kazanmıştı. Şey, ise Sarı mayo şamp en şampiyonlarda hı hı. birinci bitirenler genel, klasman. Kla genel klasmanda. Peki yeşil mayo'nun anlamı ne? Yeşil mayo'da sprinter, e, bisiklette sprinter dediğimiz yarışçılar oluyor ve düz etap sonlarında bu sprinter e, sprintlerde toplanan puanlarla kazanılan Puan mayosu aslında, ee, sprinter mayosu ee, diyebiliriz. Sprint atıyorlar etap sonunda ve Fanarta zaten öyle bir bisikletçi. Ee, son etapta ya da sondan bir önceki etapta yine e, takım lideri Bingego, takım arkadaşı e, etap galibiyetini e, Fanarta bırakarak bu mayoyu kazanmasını sağlamıştı ve burada yine kendisi gönülleri fethetti diyebiliriz açıkçası. E, mayolar da mayolardan bahsedelim isterseniz işte sarı mayo var dediğimiz gibi genel klasman e, mayosu, yeşil mayo, spinter mayosu, puan mayo da dağlık etaplarda en çok puan, puanı toplayan e, yarışçıya verilen mayo beyaz mayosa genel klasmanı e, 20, 26 yaş altı ee, en başarılı bir, bitiren bisikletçiye verilen bir mayo. Bu mayoların şeyi zaten e, yarışın en çok e, kazanmak için uğraşılan hedefler e, diyebiliriz. Pogaçar'dan biraz bahsedelim istiyorsanız. Kendisi Hı -hı. 2023 yılını e, biraz e, çok formda geçirmiyor ama yine de e, o kadar büyük bir dominasyonu var ki bisiklette bir sürpriz yapabilir çok çok kuvvetli çok güçlü çoğu yarışı gerçekten tek başına mücadele ederek kazandı diyebiliriz çoğu etabı Fransa bisiklet yoluunda o yüzden de çok genç bir sporcu hangi ülkeden Slovenya diye biliyorum Slovenia. evet zaten Sloven bu geçen hafta konuştuğumuz Sırbistan işte ve, e, Djokovic ve Djokovic'in bir Sırbistan'dan e, böyle sporculara çıkmasını konuşmuştuk. Burada da bisikletçiler son zamanlarda e, ya da e, sporda e, biraz baskın e, gözüküyor. O yüzden belki bu turun sonunda Pogacar bir e, şampiyonluk getirirse buna da değiniriz. Önemli bir ayrıntı bu. E, 2023 yılında Paranays'ı Ronde'yi ve Enstil Gold'u kazandı e, Pogacar ve e, Süleyman turuna da katıldı Fakat orada çok e, rekabetçi bir aksiyon almadı açıkçası. Çünkü bileğinden sakatlandı, bileği kırıldı Pogacar'ın ve o biraz e, hem sevenleri için hem de kendisi için endişeli bir şey yaratıyor. Bu bileğinin sakatlığı Fransa bisiklet turuna ne kadar yansıyacak? Tur sürecinde göreceğiz. Ama umarız 2022'deki rekabet gibi bir e, şey izleyebiliriz. Çünkü bir yandan da Fogaçar ve Vingegaard dışında pek böyle favori olarak gösterilen isim yok gibi. Ee, en azından bir hafta ya da bir süre Pogacar'la Vingago'nun bu rekabetini izleyebiliriz. Kendisi e, ya da takımı e, bu şey için hazırlanıyordur şu anda diye düşünüyorum. E bundan önce Fransa bisiklet turundan önce önemli bir tur var. Daphine turu. Burada son hazırlık turu artık Fransa bisiklet turuna gitmeden önce son hazırlık turu. E, bu turu da Vingago kazandı. Geçtiğimiz haftalarda bitti. E, Pogacar katılmadı bu tura ve e, Vingago artık e, bu turla beraber dedi ki ben Fransa bisiklet turuna hazırım, takımım hazır ve kazanmak için geleceğiz mesajı oldu. E, ikili'nin rekabeti Fransa bisiklet turunda en beklenen detaylarda. Burada tabii Roglic e, aynı şekilde Vingago'nun takım arkadaşı Juba Visma'dan. E, Roglic'ten de bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu ikili arasında Pogacar ve e, Vingego arasındaki e, diğer dikkat edilmesi gereken bu rekabeti belki bozabilecek bir isim Roglic. Fakat o da e, bu sene Ciro'ya, e, İtalya bisiklet turuna katıldı ve e, onu kazandı. Orada şampiyon oldu. E, Fransa bisiklet turuna katılmayacağını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Ee, hedefinin İspanya bisiklet turu olduğunu söyledi. Ee, bu, bu sene zaten 3 büyük tur e, İtalya, Fransa ve İspanya üçlemesi yapar diye düşünüyorduk ama Fransa bisiklet turunu es geçecek gibi gözüküyor. Ee, yani bisiklet tur, Fransa bisiklet turu en büyük olarak gözüküyor ama bisikletçilerin kararı da bazen beni şaşırtabiliyor Robles e, Fransa'ya gelebilir miydi? Belki bir takım arasında bir dinamiktir bu. E, çok fazla kafa yormadım e, dün öğrendim ya da önden önceki gün öğrendim için katılmayacağını. Ama Ciro galibiyeti de kendisi için çok e, kıymetliydi ve gerçekten uzun yani uzun değildi. Böyle çalkantılı bir dönemi vardı için. Böyle şanssızlıklar üzerine e, şanssızlıklar yaşamıştı ve ee, bir şanssızlık daha mı gelecek diye bekleniyordu ama gerçekten Ciro'da iyi bir performans sergileyip e, İtalya bisiklet turu galibiyetini aldı ve gerçekten sevindirdi insanları. E, Mark Dişten bahsetmek lazım. Onun da e, son emekliliğini açıkladı. E, İtalya bisiklet turunda ve son Fransa bisiklet turu olacak. E, Cavindish'in Son Hem son bisiklet turu olmasından dolayı hem de e, burada bir rekor söz konusu. Çünkü geçen sene kendisi de son derece e, iyi bir performans sergiledi ve 34. etap galibiyetini aldı Fransa bisiklet turunda. E, bu da e, kendisi... Yani daha önceki 70'li yıllarda Eddie bahsetmek gerekiyor. 70'lerin en önemli bisikletçilerinden birisi ve 34 etap galibiyeti kendisinin elinde bulunuyor. E, şu anda egale durumda 2023 sezonunda e, 2023 kanser bisiklet turunda e, Mark Kerindich e, 35. etap galibiyetini alırsa Eddie de geçmiş olacak ve rekor evet. onun... Onun elinde. <gülüyor> ben bir şey ilave edeyim. <gülüyor> bu Mac, adını bir daha söyler misin lütfen? Kevin'dir. Bu e, pasaportu neresi, ülkesi? İngiliz. İngiliz, değil mi? <gülüyor> evet ee, evet. Bel Bel Bel Belçika'da Edimex. Böyle efsaneler evet. oluyor. Ben aklımda. Yanlış kalmamışsa bir skandale bulaşmıştı diye şey yaptım. Hı hı. Sonradan baktım seninle konuştuktan sonra da bir hı hı. E, ilginç bir şeye rastladım. 2016 e, yılında Bicycling.com diye bir sitede 2016'da hı hı. kendisi hakkında. Bir e, poliste açılan bir soruşturmaya konu olduğunu ve dava konusu olabileceğinden de bahsediyor. Bir rüşvet yani hı hı. kendisini Edi Merckx efsane bisikletçi daha sonra bir kendi adıyla tanınan bir şirket bisiklet şirketi kurmuş. Hı hı. Ve o polis Belçika polisine de epey yüksek sayıda rüşvet karşılığı kendi bisikletlerinden satmış diye bir haber vardı. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Evet. Ben duymamışım. Şey doping falan diyeceksiniz diye be bekledim yok, ama doping, rüşvet. Evet. <gülüyor> rüşvet biraz dayı, Benim aklımda böyle. doping diye kalmıştı. Onun evet. için baktım. Hı -hı. Ee, ve değil alakası yok ama rüşvet polise. Oo, dertmiş. Evet. Bilmiyordum ben, gerçekten. Bu... Nasıl sonuçlandığını bilemiyorum. Yalnız hı hı. benim elimdeki haberde 2016 haberinde şey diyor. Bu konuda hı hı. söyleyecek bir şeyim yok demiş. Sonra. Evet. Yani... İklim rüşveti mi? <gülüyor> Derliere... Araba olsaydı daha kötüydü. La <gülüyor> Son saat <gülüyor> <gülüyor> çıkan bir şey demiş yani. Şöyle bir şey. Fransa bisiklet demiş. turu boyunca zaten Fransa bisiklet turunu takip edeceğiz. Konuşuruz. Ben de buna detaylı bir şekilde bakarım ve nasıl sonuçlandığını en azından e, biliriz ve üzerine konuşuruz. Hem çok e, önemli bir figür bisiklet için e, Kevin dişte öyle, Edimex de öyle bir şey yani bir çitadır Edimex evet, ve e, aha, bu duruma ben de bakayım ve Fransa bisiklet turu boyunca diğer yaptığımız programlarda. Buna tekrar bir yer veririz. Yani doping konusunu da konuşmak lazım tabii. Evet. Çünkü bisiklete çok fazla karışan bir diğer sporlardan daha fazla akla gelen insanların kafasını karıştıran hemen bir güç gösterisinde işte böyle şey galibiyetlerde biraz insanların kafasını karıştıran galibiyetlerde acaba bir doping e, olayı mı var? Tabii ki de bu bisikletin biraz geçmişiyle de alakalı ve... E, Medyacılık yani spor medyacılığıyla bile alakalı bir durum aslında. Orayı da bir parantez açarız. Benim Mutlaka de çok evet Alp ile Gayla da etraflıca Hı. üzerinde zaman zaman konuştuğumuzu Hı -hı. hatırlıyorum. Bu Armstrong Hı -hı. başkalarının doping iletişimlerinden. Evet. Evet. Belki bir, bir kez daha bu konuyu ele almakta da yarar Hı -hı. olabilir. spor Ama şöyle bir şey var. E, bence yeni nesille beraber yani Pogacar, e, Vingego, işte hmm, Roglic gibi, Egan Bernal gibi bir örnek vardı geçtiğimiz senelerde ama o da çok kötü bir kaza geçirdi. Neredeyse her yeri kırıldı ve o favori olma şeyinde bir süre yürüttü ama bir, son senelerde o e, kırıklarını... E, İyileşme sürecinde maalesef onun adı biraz daha geri planda kaldı ama çok genç isimler bunlar. Ve onların gücüyle 70'lerdeki, işte 80'lerdeki o bisiklet do dominasyonunu tam kıyaslamak doğru değil. Çünkü hem genç bir nesil hem şu an o e, şey de farklı, yani 2023 yılındayız, e, başka teknolojik... E, Takipler, başka teknolojik e, stratejiler var ve sporcular da gerçekten çok daha özenli ve e, şey yarışmayı e, şey bilincine sahipler rakibine e, daha saygılı, daha rakibini gören e, bir rekabet etmeyi seviyorlar bu el ele tutuşma olayı. E, bize bunu gösterdi özellikle Kogaçer ve ıı, Bingego arasında. Ama başka örnekler de var. Şu an aklıma gelmiyor ama izlediğimizde ne kadar centilmen bir örnek, e, ne kadar e, aslında rakibine saygı duyan, onun iyiliğini gözeten ve örnek olarak e, şey yaptığımız, gördüğümüz örnekler var. Zaten 3 hafta boyunca e, bir sürü şey yaşanıyor e, bisiklet turunda. Ve her biri de e, artık can sıkıcı olmaktan ziyade... ...insana ne kadar güzel bir spor e, diye düşündürüyor. E, burada Edimax'te kalmıştık. Heh, evet, 35. E, Kevin Dish'te 35. galibiyetini aldığında... ...umarım bu rekorla beraber uzun yıllardır hedeflediği e, galibiyeti almış olur... ...ve bisiklete öyle veda etmiş olur. Kevin dişi ben ayrı bir severim çünkü... Evet yani Edimax çünkü epey uzun zamandır kurulamayan bir kırılmayan bir rapor, rekor öyle değil mi? Evet. Hı hı, evet. Bir de zaten e, Kevin Dişte eee çok uğraşıyor bunun için. E, bu sene de umarım olacak diye düşünüyorum. Çünkü kendisine de e, rotaya da baktığımda e, bu rekoru kırması için neredeyse 7 8 etap müsaitliğinde bir etap e, var. Kendisi umarım bu etaplardan birinde bu rekoru kırar ve e, bisiklete öyle veda eder. Bizi sevindirir. Ben e, bisiklette favorilerimi belirlemekte genelde hep böyle şey kalırım. Kaybedenler e, olur benim favorilerim. Böyle işte bir e, Fransızlar uzun süredir bir galibiyet alamıyor e, Fransa bisiklet turunda. Bir e, Pino diye bir karakter var. O da uzun zamandır Fransa bisiklet turunda e, bir e, galibiyet alamıyor ve benim bisiklet takip ettiğimden beri e, favori bisikletçilerimden biriydi. E, Barde var. Kendisi çok iyi bir yokuşçuydu fakat yine benim favorim olduğundan beri hiçbir galibiyet alamadı. <gülüyor> Böyle yani, bir karar şey tabii devam edeceğiz. Şimdi süreyi bitirdik maalesef. Tamam, Fransa musiklet turunu devam edeceğiz geleceğiz. zaten. Gelecek hafta programımız yok. Bayram dolayısıyla hı hı. geleneksel hı hı. olarak tatildeyiz. Ondan sonraki hı hı. hafta zaten Fransa turu da de devam edecek. Konuşmayı evet. sürdürürüz herhalde. Evet. İyi hafta sonları herkese. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.